Merhaba. Adrasan'da meydana gelen yangında yanan alanların ağaçlandırılması ve Adrasan tatil beldesine dikkat çekmek amacıyla gönüllü çevreciler Onur Yaman ve Özlem Yıldırım sosyal medya üzerinden bir etkinlik başlattı. Adrasan için bir ağaçta Sendik sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Tema Vakfı Antalya temsilciliği de destek verdi. Yaklaşık 500 doğa severin katıldığı etkinlikte Adrasan sahilinde çevre temizliği, çeşitli sportif etkinlikler ve konserler gerçekleştirildi. Adrasan için sende bir ağaçlik etkinliğinin organizatörlerinden Onur Yaman, Adrasan'da meydana gelen yangın dolayısıyla çok üzüldüklerini, bölgenin tekrar yeşertilmesi ve turizm tesislerinin yangından olumsuz etkilenmemesi amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden etkinliğin duyurusunu yaparak yola çıktıklarını ifade eden Yaman, İşe başlarken biz de bu kadar ses getireceğini düşünmemiştik. Bir hafta içerisinde 18 bin takipçiye yaklaşık 8 bin de fidan bağışına ulaştık. İşin resmi olması için daha sonra tema Antalya temsilciliği ile temasa geçtiklerini dile getiren Yaman, emeği geçen ve katkı yapanlara teşekkür etti. Etkinlikte bağışlanan 8 bin fidan için sonbahar aylarında dikim etkinliği gerçekleşeceklerini ifade eden Yaman, adresan için çalışmalarının bundan sonra da süreceğini söyledi. Tema Vakfı Antalya temsilcisi Şermin Tan da vakıf olarak gönüllülük esasına dayalı her türlü çevresel etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Tan, Adresan'da yaşanan yangın sonrası çevre duyarlılığının arttırılması ve işletmelere destek olunması çabasına destek verdiklerine güzel bir etkinlik olduğunu kaydetti. Edirne'de Kıymet Peker'in kepçenin önüne oturarak kendisini isper ettiği parkla ilgili olarak bilir kişinin hazırladığı raporda söz konusu yerin ticari bir alan olarak kullanılamayacağına karar verildi. 1. Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nün arkasında bulunan parka iş makineleri girmişti. Kafe ve yurt yapılmak amacıyla başlatılmak istenen inşaat çalışması mahalle sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Alana giren mahalleli ise inşaat çalışmasına engel olmak istedi. Bunların içerisinde 75 yaşındaki Kıymet Peker ise kepçenin önüne oturarak direnişin sembolü oldu. Yeşil alanın korunması için kendisini siper eden Kıymet teyze bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bunun üzerine 30 Mart'ta seçimlerinde Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan, mazbatasını almadan eylemin yapıldığı parka gelerek inşaat çalışmalarına izin vermemişti. Parkın yeşil alan olarak kalacağının güvencesini veren Gürkan, iş makinelerini alandan çıkarttı. Bir yandan alanın korunması için eylem yapan mahalle halkı, bir yandan da hukuki mücadele başladı. Yapılan başvuru sonucunda idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hukuki sürecin devam ettiği parkla ilgili olarak bilirkişinin hazırladığı rapor da tamamlandı. Raporda alanın hiçbir surette ticari olarak kullanılamayacağını tespite yer alıyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kıymet teyzenin kepçenin önüne oturarak mücadelesini verdiği parkla ilgili olarak geçtiğimiz cuma günü bilirkişi raporunun çıktığını söyledi. Gürkan şu şekilde konuştu. Bilirkişi bu alanın hiçbir surette ticari alan olarak kullanılmayacağını öngörüyor. Tabii son söz mahkemenindir. Çünkü bilirkişi raporlar bir anlamda mahkemeyi aydınlatmak ya da bilgilendirmek için hazırlanan raporlardır. Şimdi mahkeme süreci devam ediyor. Edirne Belediyesi olarak süreci çok yakından takip ediyoruz diye konuştu. Türkiye'deki orman köylerinde yaşayan 175 bin kişinin elektrik ihtiyacını güneş elektriğinden karşılamasını hedefleyen bir çalışma başladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Orman Köy İşleri Genel Müdürlüğü yani Orköy tarafından geliştirilen Türkiye'de Orman Köyleri için Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizması Projesi başlıklı proje Mayıs ayında Meksika'da gerçekleştirilen 46. Küresel Çevre Kuruluşu konsey toplantısında onaylandı. Kuruluşun internet sitesindeki bilgilere göre toplam 22.210.000 ABD doları bütçeye sahip olan proje ile Türkiye'nin orman köylerindeki konutlara şebeke bağlantısı sağlanmış 30 megawattlık güneş elektriği kurulu gücüne ulaşılması öngörülüyor. Projenin uygulamasına ise 2015 yılında başlanacak. Açıklamada proje kapsamında seçilecek pilot orman köylerinde güneş enerjisi uygulamalarını tanıtan eğitimler verilerek orman köylülerinin sürdürülebilir enerji konusunda bilinçlenmesi de sağlanacak. Proje kapsamında orman köylerinde sürdürülebilir enerji kurumsal altyapısının oluşturulması amacı ile de Türkiye'nin sosyal kredi programı revize edilecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde de sürdürülebilir enerji finansman birimi oluşturulacak ve sürdürülebilir enerji üzerinde uzmanlaşmış personel sayısı ve niteliği artırılacak. Bununla birlikte Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri ile de bağlantılı olarak orman köyleri düzeyinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası tarafından tescil edilen Ulusal sera gazı azaltım eylemleri paketi de hazırlanacak. Bakanlığın açıklamasında Orköy projeleriyle enerji verimli ekolojik köylerin oluşturulmasının hedeflendiği kaydediliyor. Türkiye'de 7 milyon orman köylüsünü ilgilendiren çalışmalar kapsamında köylerdeki binalarda enerji verimliliği, güneş elektriği ve güneş enerjisinden sıcak su üretimi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.